Toplantı daha ziyade akademisyen kardeşlerimiz var. Akademisyen kardeşler bir milletin istikbalini hazırlayan bir toplumdur. İstikbalin hesabını yapamayan toplumlar, toplumları felaketler bekler. İstikbalin en doğru hesabı da kaliteli insan yetiştirmektir, ideal insan yetiştirmektir, keyfiyette insan yetiştirmektir. Hür memleketlerle köle memleketler arasındaki bir teraziyi bastıran bir gram farktır. Ya yani bir gram fazla gelirse orası ağır basar. Ya yani bir gram fazla olacak yetişmiş insanın varsa azatlı millet, hakim millet yok eğer bir gram aşağıdaysa öbür taraf ağır basıyorsa o zaman köle milletsin onun için istikbalin hesabını yapamayan toplumları müthiş felaketler bekler bizde kök sağlam fakat hasta taklit ediliyor bir iki hatıra anlatayım Garudi gelmişti buraya bu eski komünist partisinin Fransa Genel Sekreteri gazeteciler vardı büyükelçiler vardı Yıldız Sarayı'nda bir konferans verdi 20 sene evvel aşağı yukarı. Orada bir gazeteci şunu sordu. Siz dedi, Hristiyan'dınız dedi. Komünist oldunuz dedi. Şimdi Müslümansınız dedi. Gerekçeler söyler misiniz dedi. Güldü. Dedi ki, anlatayım dedi. Ben dedi Hristiyan'dım dedi. Amerika'da tahsil görüyordum dedi. Karteller ve türesler dedi, bilmem kaç ton litre sütü döküyorlardı. Bilmem kaç ton buğdayı yakıyorlardı. Fiyatı elde tutmak için. O sırada Amerika'da büyük bir açlık vardı dedi. İnsanlar sefaletteydi dedi. Bu dedi merhametsizlik ve şefkat mahrumiyeti beni komünizme itti dedi. Hadi baktığımda komünizme materyalist dedi. Bir manevi tarafı yok dedi. Hatta ben Hristiyanlığı ekleyip komünizme bir köprü kurayım istedim. Biraz maneviyat vereyim dedi. Onda dedim. Onda muvaffak olamadım dedi. Olmadı dedi. şey müsait, Zemin müsait değil dedi. Sonra beni dedi Fransa'da dedi bir Fransız subaydı benim için vur emir verdirdi dedi. Niye verdiğinin gerekçesini söylemedi. Fakat dedi beni bir de Cezayirli dedi bir asker dedi bana müsamahati bende kaçtım dedi. Teorisyen olduğum için dedi. Sosyal antropologum dedi. Yani işi inceleyeyim dedi. Yani bu niye benim bir Fransız subay bana vur emir verdi halde niye bu Cezayirli asker beni serbest bıraktı? Aynen gittiğimde buldum da bu Cezayirli askeri dedi. Sordum sebebini sordum. Niye sen beni bıraktın dedim dedi. O dedi, dedi ki bana ben Müslümanım. Sen ise Allah'ın bir kulusun. Senin ben mücrim olduğunu bilmiyorum. Niye ben seni öldürülmene bir sebep olayım. Ben dedi ilahi şeyden mesuleden kurtulmak için sana göz yumdum dedi. O zamana kadar de ben dedi Müslümanın bir aşiret dinini zannediyordum dedi. Bu hadise beni de dedi tetkiki yönlendirdi dedi. İktisatçı olduğum için dedi, iktisattan başladım dedi. Şimdi komünizmle dedi, kapitalizmle mülkün kavgası vardır dedi. Mülk şu gözlük burada mı olacak, burada mı olacak? Fertte mi olacak, toplumda mı olacak? Bu kavgası vardır dedi. İkisinin ruhani tarafı yoktur dedi. Tabi de İslam dedi, mülk, mülk nerede, mülk kime ait İslam'da? El mülkü lillah, mülk Allah'a ait. Komünizm ve kapitalizm dedi insanın bir makinenin çarkı çarkola, bir dişçisi olarak görür dedi. İslam'da ise dedi İslam insandan başlar, insanın problemini çözer dedi. Bunun için İslamı öğrenme heyecanım arttı dedi. İktisatçı olduğum için dedi, Sömürü sisteminde İslam'da bir sömürü var mı diye ona yöneldim dedi. Faiz ne derece var dedi İslam'da dedi onu bir şey yaptım dedi. Fakat gördüğüm ki de İslam dedi bütün meniyatların önünü kapatıyor dedi. Fertlerin oraya girmesini yasaklıyor dedi. Bir kumarı yasaklıyor, kumarhane malzemelerini de yasaklıyor. İçkiyi yasaklıyor, içki imalatını yasaklıyor. Faizi yasaklıyor, faize gidecek yolları da yasaklıyor. Bu nasıl yasaklama dedim dedi. Bir bilenin dedi. Aynı bu tabiri. Bir bilenin dedi radıyallahu anh. Bir hadisesi dedi, bana dedi, ışık tuttu dedi. Bilal dedi Allah Resulüne dedi bir şey götürür. Hurma götürür. Allah Resulüne hurmaya bakar. Bilal bunu sen nereden alın? Bu Medine hurması değil der dedi. Ben de dedim ki bu Medine hurmasını başka bir hurmayla değiştirdim. Takas neticesinde burmayı bu aldım. Yok Bilal de bundan sonra öyle yapma dedi. Sen dedi Diğer başka bir emtala istediğin hurmayı değiştir o hurmayı al dedi. Baktım ki dedi yani bir meniyata gidecek bir şeye gide en ufak bir deli bile İslam istismarı kulun kulun istismarını füküyor dedi. Ondan İslam'a heyecanı başladı dedi. Ebu Hanife Hazretlerinin bir hukuk şeyini inceledim dedi. Burada dedi teessürle söyleyeyim dedi daha dedi ben dünkü Müslümanım dedi Ebu Hanife'yi ben izah ediyorum İslam dünyası onun hukuki dehasını dedi. İslam dünyası dedi, Ebu Hanife'yi tanımıyor dedi. Siz dedi sağlamsınız dedi fakat siz dedi bugün hastayı taklit ediyorsunuz dedi. sizin İslam dünyanın problemi burada dedi. sizin dedi kendi dünyanızdan kendi sağlamınızdan haberiniz yok dedi. Yine bir misal Necip Fazıl Allah rahmet eylesin ondan dinlemiştim. Toynbee meşhur İngiliz sosyolog Mısır'a gider. Mısır'da bir dilenci kenarda. Herhalde gitti zaman dilenci çokmuş herhalde. Toynbee'nin gitti zaman. Hatta Necip Fazıl'ın tabiriyle öyle bir dilenci ki diyor. Başında diyor sinekler korup korup hava alanı gibi diyor. Sinekler uçuşuyordu diyor. Toynbee gidiyor dilenciye diyor ki sana ben diyor para versem ne yaparsın diyor. O diyor, Dua ederim beyim diyor. Peki diyor Allah senin duanı kabul eder mi diyor. Beyim diyor orasını ben bilmem diyor. Ben diyor bir dua ederim diyor. Allah dilerse kabul eder, dilerse etmez diyor. Ben diyor senin için sevinirim dua edeyim. Benim yapacağım o kadardır diyor. Öbürü Allah'ın işidir diyor. Toyunbi diyor ki orada bizim diyor Katolik papazlar diyor. Kendi gibi insan diyor affediyor diyor. Bir dinini bir diyor dilencisi diyor. Allah dilerse affeder dilemezse affetmez diyor diyor. Yani velhasıl bizim kendi kökümüz, Allah'ın verdiği nimetleri unutmama. Yanlış yerlerde yanlış şeylere heves etmeme. Onun gençlik çok mühim. Eğer gençlik gücünü, kuvvetini, kaba kuvvete ziyan ediyorsa, nefsani arzularda orada istikbal yoktur. Eğer gençlik gücünü, fazilette gücünü inşa ediyorsa bütün tarihimiz ta Alparslan'dan başlayarak Çanakkale'yi al, İstiklal Harbi'ni al vesaire. Cenab-ı Hak muvaffakiyetler veriyor. Daima metafizik güçler, fiziki güçleri bertaraf ediyor. Onun için bugün en mühim, düzgün hesabı yapmak, kaliteli, ideal insan yetiştirebilmek. İnsan üç türlü ihtiyaçla dünyaya geliyor. Cenab-ı Hak onu üç türlü ihtiyaçla dünyaya getiriyor. Ve bu Ömür sonuna kadar bu üç ihtiyaçla devamlı ihticac etmesi lazım. Birinci ihtiyaç, mürebbiye ihtiyacı. Terbiyeci ihtiyacı. Bunun için Cenab-ı Hak peygamberleri görüyor, en büyük terbiyeci, insan terbiyecileri. Cenab-ı Hak anne babayı da buna vazifeli kılıyor. Doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğuyor, anne baba onu şekillendirir, sonra toplum şekillendiriyor. Toplumdan ne alırsa onu alıyor, onunla eğer nefsane hayatta istikametleniyorsa, nefsane hayata doğru ziyan olup gidiyor. Eğer salihlerle, sadıklarla, faziletli insanlarla beraber hayat devam ediyorsa, faziletli bir hayat yaşıyor. Sümmes takavmı, dünyası da bir selamet oluyor, kabri de selamet oluyor, öbür tarafı da selamet oluyor. Onun için terbiye çok mühim. Mazimizin bizim ihtişamlı devirleri vardır. Mahsun devirleri vardır. Tabi bu mahsun devirlerde gayretleri arttırmak lazım. Çünkü Cenab-ı Hak verdiğimiz nimetlerden elbette elbette mutlaka sorulacaksını buyuruluyor. Yani bugün gayret zaruri. Ben ferdi olarak yaşayayım bu kâfi değil. Bunda ağır mesuliyet var. Yani bugün Cenab-ı Hak gardan hasene buyuruyor. Yani bir mahrumiyet primi. Nasıl bugün tehlikeli yerlerde vazife görenlere bir mahrumiyet zammı verilir? Bugün de yani Allah'ın şahitlerisiniz. Bu duruma girmek isteyenlere Cenab-ı Hakk'ın bir mahrumiyet zammı var. Garden hasene Dışarıda kalanlara, ten planında olanlara ben yaptım bu kadar kafidir diyenlere de Allah korusun onlara da musibet var. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Kıyamet günü birisi geliyor, birisinin yakasına yapışıyor. O diyor ki, ne istiyorsun benden? Diyor. Bu zor günde diyor. Ben seni tanımıyorum ki, de, ne yaptım ben sana diyor. O da diyor ki, biz diyor dünyada seninle beraberdik diyor. Sen benim diyor, o halimi diyor biliyordun, gelip sen beni ikaz etmedin. Ben rahatsız, günüme çok temiz fıtratlar var. Bunlar, bu cemiyetin, toplumun erozyonu kaybolup gidiyor. Yani bir akarsuya yön veremezseniz o akarsu bir çölde kaybolur. Ya affeden bir lama akar, o akarsu kaybolur gider. Bu da tabii ağır bir mesuliyet getirir. Bugün topluma baktığımız zaman medyanın müsbeti var, menfisi var. Fakat nefisler menfisine doğru gidiyor. E, i̇nternet çıktı, internetin müsbeti var, menfisi var. Fakat nefis Hong Kong'un bir batakhanesine kadar giriyor internette. Sokaklara baktığımız zaman seyrediyor sokaklar bir vehamet. Eğitim kifayetsiz geliyor, bertaraf edemiyor, narkotik başladı vesaire başladı. Demek ki tek çare ağır mesuliyetimiz, ideal insan keyfiyeti, dinine, imanla, vatanına, milletine kendisinin bir karakter, şahsiyet mirası bırakacak bir nesil yetiştirmesi. Burada umum olarak, genel olarak Allah ne kadar kabiliyet versin dediği herkese o kabiliyetten mesul. İşte okunan ayette canlarıyla, malları cenneti satın aldılar buyuruluyor. Hayvanlar dahi neslini devam ettirmenin telaşesinde. Bir kedi beş tane yavru yapıyor, beşinin nesine devam ettirme şeyinde. Diliyle temizliyor, emziriyor, muhafazalı bir yere taşıyor. O maddi hayat hayvan Biz de manevi bakın bunun hem maddesini hem manasını ne şekilde? Cenab-ı Hak misaller veriyor. Mevlana oku diyor işte. Kâinat sayfalarını çevir ve oku diyor. Onun için bu zahiri ilmin yanında kalbi ilimde zaruri. Cenab-ı Hak o şekilde davet ediyor. İlla men atallâhâ bir kalbin selim buyuruyor. Kalbin minik buyuruluyor. Nefsi mutmainne buyuruluyor. Yani bu zahiri ilmi kalbi hayata geçirebilme iman, dil ile ikrar zihinle tasdik değil. Dil ile ikrar, kalbiyle tasdik. Onun için zahiri batıra geçirme zaruri. Canlı bir Kur'an olabilme zaruri. Mevlana'nın güzel bir şeyi var. İçini zahire takılıp kal, için geometrisinde kalma diyor. Keçinin diyor gölgesini kurban etme diyor. Keçinin gölgesini kurban etme diyor. Yani geometrik bir şeyde ibadette, taatte şeyde hissiz olarak yaşamamızı duygusuz deranmak istemiyor